Günaydın. Gündemden düşmeyen futbol günü geliyor e bilet uygulamasıyla günü geliyor şampiyonluklarıyla öne çıkıyor. Bu haftanın futbola damgasını vuran konusu Fenerbahçe'nin şampiyonluğu oldu. Fenerbahçe taraftarları bir yandan şampiyonluk sevincini yaşarken bir yandan da adil yargılanma talebini dile getirmeye devam ediyor. Adalete Fener Yak oluşumu tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi daha önce de buradan duyurduğumuz gibi Fenerbahçe, spor kulübü başkanı ve yöneticilerine yönelik şike iddialarına ilişkin başlatılan operasyon sonrası alınan kararın iptali ve yargılamanın yeniden yapılması. Adalete Fener Yak platformu bundan 3 yıl önce Türk futbolunun kalbine bir hançer gibi saplandı. Soruşturma ve koşturma sürecinde temel hukuk prensiplerine aykırı tutum sergilendi.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 suçu ilan edildi. Üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen Sarı Lacivertler aynı kararlılıkla hak arama mücadelesine devam ederken bu mücadele artık tüm kesimlerin kabullendiği ve sahip çıktığı bir çığlığa dönüştü diyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu gün toplanan imzalar bini aşmıştı. Bugün güncel gelişmeler ışığında özel yetkili mahkemeler tarafından görülen davaların yeniden yargılama kapsamına girebileceği gündeme geldiğini ve hatta iktidar tarafından da bu mahkemelerin meşruiyeti tartışmaya açıldığını dile getiren Adalete Feneryak platformu Sözde şike davasında olduğu gibi diğer davalarda da birçok hukuksuzluğa imza atan özel yetkili mahkemelerin kapatılmasına rağmen verdikleri kararların hala uygulamada olması sizce de yanlış değil mi sorusunu soruyor. Fenerbahçe Spor Kulübü 100 binlerin yürüyüşünde yüksek sesle aykıran binlerce kadın, çocuk, genç, yaşta herkesin vicdanında aklandı. Şimdi talebimiz bir ayrıcalık beklemeksizin, tek bir gün dahi kaybetmeksizin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerinin adilce ve yeniden yargılanması. Bu hukuki mücadele hangi takımdan olursan ol, hangi fikri savunursan savun artık halkın mücadelesi. Yani şimdi Türkiye için adalet, Fenerbahçe için adalet zamanı. Yarın çok geç olmadan hemen sende bir imzayla ülken için Fenerbahçe Spor Kulübü için Adalete Feneryak diyerek sesleniyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz changeorg Adalete Feneryak adresini ziyaret edebilirsiniz. Şu anda 550.000'den fazla. İmza burada toplanmış durumda. Futbol ve adaletten gelelim doğa korumaya. Gürer Güncan tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi birinci derecede doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'nun doğal haliyle korunması. Valdeba'da çılgın projelere hayır diyoruz. Koru halka aittir. Korumuzun yapılaşmaya açılmasını istemiyoruz diyen kampanya sahibi. Protokolün amacı temizlik, bakım ve onarım olarak belirtildi. Ancak korunun yapılaşmaya açılacağı ve içinden yol geçileceği endişesiyle yöre halkı tarafından buna çok sert tepki gösterildi. İstanbul Valiliği yoğun tepkiler üzerine bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Protokolle korunan Üsküdar Belediyesi'ne devir, tahsis ya da kiralanmasının söz konusu olmadığını belirten valilik, belediyenin koru düzenlemesi projesini de koruma kuruluna sunacağını kaydetti. Tartışmalar nedeniyle belediye projeyi askıya almak zorunda kaldı fakat koru da güvenlik görevlileri bulundurmaya devam etti. 2009 yılında Üsküdar Belediyesi, Koruda da koşu parkuru yapmaya başladı. Hatta Türkiye ve Avrupa Cross Şampiyonası burada düzenlendi. Bu organizasyonlar koruya büyük zarar verdi diyerek geçmişini anlatmış. Kampanya sahibi sonrasında şu soruyu soruyor ve yanıtlıyor. Bizler neden valideva korusunun doğal haliyle kalmasını ve hiçbir yapılaşmaya gidilmeksizin korunun tarihi ve doğal dokusunu değiştirmeden bilim insanlarının, çevre insanlarının görüşlerini alarak, Ortaya koyacak. koruda bulunan tarihi yapılar, bütün bitkiler, hayvanlar ve insanlar arasında denge ve uyumu gözeten bütünlüklü korumaya uygulamalarını destekliyoruz. İşte cevaplardan bazıları verdikleri. Valdeba korusu İstanbul'da kalmış son yeşil alanlardan biri. Birinci derecede doğal sit alanı. Çivi bile çakılırken ilgili koruma kurulundan izin alınması gerek. Koru zaten halka açık bir yer. Önemli olan korunun korunarak kuşaklara bir bütün halinde devredilmesi, yapılaşmaya kullanıma açılan bu gibi yerlerde ağaç, çalı, böcek, kuş gibi doğal yaşamın kesinlikle yok olacağı Validebağ korusu sadece İstanbul, sadece Türkiye için değil bütün insanlık için önemli. Dünyanın başlıca önemli kuş göç yollarından biri üzerinde ve doğal yaşamın denge noktalarından. Bu denge ne yazık ki siyasilerin oy ticari rant hırsıyla bozulmakta. Koruda anıt ağaçlar ve koruma altına alınması gereken birçok türde ağaç var. Koru içinde koruma altına alınan Adile Sultan Kasrı, Abdülaziz Köşkü ve ek olarak Valide Bah Sanatoriumu, Mustafa Necati Bey öğretmen huzurevi, çamlı köşk ve kuş evi de mevcuttur demişler kendileri. Sırada Kıbrıs'tan bir kampanya haberimiz var. Başak Güllü başlatmış bu kampanyayı. Mahtabı ise Pegasus Hava Yolları. ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında düzenlenen seferlere öğrenci tarifesi uygulanması diyor ki KKTC'nin öğrenim gören öğrenciler olarak. Yıl içinde birçok kez çeşitli sebeplerle Türkiye'ye dönmek zorundayız. Havayolu şirketi çeşitliğinin azlığı, abartılı uçuş fiyatları bu durumu oldukça zora sokuyor. Çoğumuz için yıl içinde en fazla iki uçuş karşılanabiliyor. Pegasus Havayolu şirketinin tarifelerine öğrenci tarife seçeneği ekleyip fiyatlarda düşüşe gitmeye çağırıyoruz. Reklamlarında vurgulandığı üzere ucuz bilet sunmaya davet ediyoruz diyerek talebini dile getirmiş anlaşılan Ucuz bilet bulamamaktan şikayetçi öğrenciler Kıbrıs'tan Türkiye'ye gidip gelirken. Son kampanya haberimize geldi sırada. Bu çeçenler için one minute başlığıyla başlatılmış. Kampanyada belirtilen bazı sorunlara karşı Türkiye'deki yetkili mercilerin ses çıkarması talep ediliyor. Kampanyayı başlatan Mehmet şu olaylardan kesitler sunmuş. Birincisi 1994-96, ikincisi 1999-2009 yılları arasında süren Rus-Çeçen Savaşı'nda Rusya Devleti'nin Çeçenistan'a uyguladığı insan hakları ihlallerinden kaçarak ülkemize sığınan savaş mağdurlarından altısının İstanbul'da Rus gizli istihbarat servislerince suikast sonucu katledilmesi tüm Kafkasya diasporasının saygı ve sevgiyle tanındığı Çeçen asılı Türkiye ile Aktivist ve iş adamı Medet Ünlü'nün Ankara'da kendi ofisinde suikaste uğraması ve tüm bu olan olayların ardından cinayetlerin çözümlenmesi adına Türkiye Cumhuriyeti'nin gerekli mercilerinin sessiz kalışı, Bizlere ülkemizdeki diğer sığınmacıların can güvenliği açısından endişe hissettirmektedir. Hukukun ve insan haklarına karşı olan sorumlulukların yerine getirilmesi ve cinayetlerini çözülerek suçluların adalete teslim edilmesi gerekmektedir diyerek Türkiye'deki diğer sığınmacıların can güvenliği açısından da endişe duyduklarını diye getirmişler kendileri. Change.org'da her türden kampanya devam ediyor. Siz de kampanyanızı açarak hemen şimdi programına haber olarak girebilirsiniz. Esenlikler dilerim.